Selamun Aleyküm Hatice Hanım Sesim geliyor mu? İlk ve tek konuğumuzsunuz <gülüyor> Özel misafirimiz <gülüyor> Teşekkür ederim Sesimizin geldiğini öğrenmiş olduk Hamdolsun sizi sormalı sınavınız nasıldı? Dün olduğunuz galiba değil mi? Detayları bilmiyorum ben Sorular nasıldı kolay mıydı? Anladım, tamam. Ben de detayları bilmiyorum. Pazartesi günü sanki dinler tarihi sınavını görmüştüm. Herhalde bu hafta oluyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Vize sanırım kolaydır. Biz de burada fakültede yapıyoruz. Ee, öğrenciler kızdı bana bu hafta. Dün ve bugün e, zor sorduğumu söylüyorlar. Bu hafta yapabiliyorsunuz, anladım. Herhalde biraz esnek vizeler değil mi? İstediğiniz ya da saati belli. Çünkü ben saatini görmüştüm. O saatte girip oluyorsunuz sınavınızı. Evet. Allah kolaylık versin. Ee, Hatice Hanım haftaya yok değil mi? Sizin bir hafta vizeler. Daha az dersiniz var çünkü. Tamam. Hı hı. Ee, biz başlayalım. Nasıl olsa kayıttan arkadaşlar dinliyorlar. Bir de ben bugün buçukta bitirmek durumundayım. Ara da vermiyoruz biliyorsunuz. Namaz aramız yok. Ee, evet, İknur Hanımlar da gelmişler. Böyle daha iyi oluyor çünkü şey hani karşımda biri olduğunu, karşınızda biri olduğunu istederseniz daha rahat oluyor. Bir de bugün lanet birkaç kişiyle tanıştım yüz yüze. o da çok güzel oldu. Daha böyle bir hani sanal ortamdan çıkmış oluyoruz böylece. Şimdi e, bu 8. haftanın konusu sabiyelik ve İslam e, diye geçiyor metnimizde de. Evet daha sonra memnun Bekleriz sizleri de buraları. Yani çok yoğunuz. Dersten derse koşuyoruz ama e, çok bu ilgili arkadaşlarla bir gün belirleyebiliriz dönemin sonunda. E, bizim teras katımız var. Orada böyle bir sohbet tarzı bir şey yapabiliriz. Bitirme ve son e, tanışma olur. Başta yapmak gerekiyordu belki ama e, tamam inşallah. Kısmet olursa ayarlamaya çalışırız. E, bir gün saat belirleriz. isteyenlere söyleriz. E, şimdi arkadaşlar bu haftanın konusu sabiyelik ve İslam metinde de göreceksiniz. E, yalnız ben bu İslam konusunda e, benim bir şey itirazım var. Dinler Tarihi kitaplarında da, genel olarak Dinler Tarihi Müfredatında da zaten İlahiyat Fakültelerinin ilahi e, Müfredatının çok büyük bir kısmı İslam'a ayrılmış, belki de yüzde 99.9. Biz Kerem dersinde, dinler tarihi dersinde, işte kısmen din sosyolojisinde, din psikolojisinde diğer dinlere değiniyoruz. Dolayısıyla bana çok anlamlı gelmiyor dinler tarihi İslam'ı konuşmak. Burada da çok kısa zaten, sanki böyle Müslüman olmayanlar için bir tanıtma e, babındaymış gibi bilgiler veriliyor İslam'la ilgili. O yüzden sabiiliği işleyelim inşallah 19-30'a kadar. E, zaten dediğim gibi hani sınav olacaksınız, sınavınızda çıkar mı falan diye düşünüyorum. İslam kısmında anlatılan da iman esasları, ibadetler. E, vakit kaybetmeyelim, kafamızı da karıştırmayalım. Biz sabiyelikle inşallah başlayıp devam edelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiyelik demiştik bu e, haftaki konumuz. Şöyle bir şey oldu. Biz araya Hristiyanlık ve Yahudiliği soktuk. Aslında biliyorsunuz Yahudilikten önce işledik değil mi? İkinci hafta e, Zerdüştlük ve Maniheizm işlemiştik. Aslında Zerdüştlük, Maniheizm ve Sabiyeliği e, üst üste ben e, işlemeyi e, daha uygun görüyorum. Çünkü bu üç dinde hem dualistik hem de gnostik. Hem şimdi bunları açalım hem de bu üçünün bağlantısından biraz bahsedelim. Aklımızda da daha iyi bir şekilde yer eder. Şimdi Mecusilik ve maniheizmde Diyalizm görmüştük. Diyalizm derken de iki tane Tanrı'nın varlığından bahsetmiştik. Şimdi bu iki Tanrı ayrı ayrı iki varlık mıdır? İkisine de ayrı ayrı ibadet edilir mi? Tazimde bulunur mu? Bizim derdimiz, meselemiz bu değil mi? Ee, yalnız bu dinlerde hep altını çiziyoruz, tekrar ediyoruz. Ee, bizdeki Allah, peygamber, melek, kitap anlayışı olmadığı için ya da farklı olduğu için bu anlayışlar, e, bu iki Allah, iki Tanrı meselesini çözmek bizim için çok kolay değil. Genelde mesela mecusilerin Modern mecusiler, işte modern sabiiler günümüzde yaşayan bu dualist dinlere mensup insanlar bunları biz sembolik olarak böyle anlıyoruz diyorlar. Yani ontolojik olarak iki tane tanrı vardır. Biz bir birine bir diğerine ibadet ederiz. İkisine de dua ederiz şeklinde biz bunu anlamıyoruz diyorlar. Daha mantıklı olan, makul olan da bu zaten. Bu Sanırım işte ikinci haftaydı. İkinci hafta söylemiştik. Söylemediysek bugün birkaç kere tekrar edeceğiz. Bu Gnostik dualist dediğimiz, yani iki Tanrı öne süren, bir de Gnostik yani gizli bir bilginin peşinde olan dinler, ee, kötülük problemine çare aramaya çalışmışlar. Yani bu evrende kötülük var, e bir de Tanrı var. Biz bu ikisini nasıl bağdaştıracağız? Bu sorudan yola çıkarak, ve insanları çokça meşgul eden bir soru bu kötülük problemi. Bugün dahi öyle. Bu üç din e, en azından benim anladığım şekli, şekliyle kötülük problemine bir çözüm bulmak için e, böyle bir oluşuma gitmiş. Yani iki tanrı şeklinde bir çözüm bulduğunu sanmış ya da bulmuş. Onlar buna inanıyorlar. Yani dertleri hanımlar aklımızda şöyle olsun hanımlar beyler. E, İyi tanrı o kadar iyi ki onlar için bir de o kadar ulaşılamaz ki hani göklerde yükseklerde bir yerlerde kötülüğün yaratıcısı, kötülüğün kaynağı olarak adlandırılamıyor bu kişiler tarafından. Dolayısıyla kötülüğe bir sebep arıyorlar, bir neden arıyorlar. Bu yüzden de bizim ikinci tanrı dediğimiz figür ortaya çıkıyor. Ama tekrar ediyorum özellikle modern mecusiler, sabiler, maliheysler artık yoklar ama manheizm insanların düşüncelerinde yer etmiş vaziyetle demiştik. Bu gnostik e, dualist dinlerin mensupları e, sembolik olarak bir kötü alem tasavvur ediyorlar. Bizde olmayan bir şey bu. Ya da biz bunları cinlerle, e, nefisle, işte şeytanla insana kötü hasletleriyle anlatmışız. Ama bu üç din genelde bunları dış mihraklar olarak adlandırmış. Birazdan göreceğiz. Özetle söylemek istediğimiz şu, bu üç dinde kütülük problemine bir çözüm bulmaya çalışmıştı. Bu yüzden ikili bir tanrı tasavvuru geliştirmişti. Bunu çok da böyle iki tane tanrı var, bir ona bir ona tazimde bulunuyorlar gibi anlamayalım biraz daha geniş böyle düşünmeye çalışalım bu dinleri konuşurken şimdi baştan bir kez daha hatırlatalım sabiilik de mecusenik ve maniheizm gibi dualist ve gnostik bir din. Dualist ikili demek diyor. Yunanca'da iki ikili bir varlık tasavvuru var nasıl bir varlık? İlahi varlık eee Biraz sonra açacağız sabiyinlikte. İkili varlık, bu ikili ilahi varlığın iki tane e, faaliyet alanı var. Bir iyilik alemi bir de kötülük alemi. Buradan da çıkarabileceğimiz gibi kötülük e, bunların belli başlı problemlerinden biri. Şimdi gnostik diyoruz. Gnostik de şuydu. Tartışılan çok detaylı bir şey ama özetle şöyle ifade edebiliriz. Gnosis bilgi demek eski yunancada. Gnostik e, aslında bilgi, normal bilgi ama bir de şöyle bir anlamı var. Daha sonra mesela metinlerde şu anlamda kullanılmış. Herkesin anlayabileceği böyle literal harfi harfini olan bilgiden ziyade gizli bir anlamı da, anlamı da içinde barındıran, daha mistik, metafizik bir bilgi kastediliyor Gnosis'le. Gnostik dinler dediğimiz dinler kitaplarda ya da peygamberler tarafından insanlara açıklanan bilginin dışında bir de sırlı bir bilginin olduğuna inanıyorlar. Her bağlarlar felsefi gelenekte. Ya da bizdeki adıyla İdris ya da Hazreti Şiit'e bağlanır gnostik öğretiler. Bunların derdi yani Herkesin anlayacağının dışında bir de gizli bir bilgi var. Alemin sırrı, alemin bilgisi. Ben bu bilgiyi elde ettiğimde hem alemin sırrını çözeceğim, şifresini çözeceğim. Şimdi de çok meraklısı var ya. Hem de e, Tanrı hakkındaki bilgiyi edineceğim. Tabii biz bu bilgiyi edinirsek ne olacağız? Mutluluğa ereceğiz. Derdimiz bu. E, Tanrı'yı tanımak, onun hakkındaki bilgiye erişmek ve mutluluğa ermek. Gnostik dinlerde böyle de bir inanç var. Sadece kendi bağlıları bu sırlı bilgiyi elde ettikten sonra e, mutluluğa, ebedi mutluluğa ulaşabiliyorlar. Öyleyse ikili bir ilahi varlık tasavvurları var. Gnostis sırlı bir bilgi tasavvurları var. Bir de kurtuluş bunlar için önemli. Kurtuluş, kötülük bunlar belli başlığı kavramlarımız. E, şimdi sabiyelik ilginç bir din. E, hala da müntesibi var. Keşke şey olsa, ben en azından teknolojide o kadar iyi değilim. Aynı zamanda size buradan videolar falan açabilsem. E, lütfen vaktiniz olduğunda internete yazın. Arapça kullanabiliyorsanız Arapça yazın. Sabe'ler, ben daha iyi yol diye biliniyorlar. Irak'talar, çok çok büyük bir kısmı Irak'ta ya da Iraklı ama e, yurt dışına göç etmiş durumdalar. Dolayısıyla insanların çoğu Arapça. E, çok güzel videolar var. İngilizce takip edebiliyorsanız yine aynı şekilde e, sabi ilgili, onların vaftiz ritüeliyle ilgili, onların gelenekleriyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Resimler de var. Biraz sonra ben gösteremeyeceğim ama anlatmaya çalışacağım size. Zihninizde yer etsin diye. E, önce hadi onu bir söyleyelim. Şimdi arkadaşlar zihninizde Arapça konuşan, çünkü Iraklılar e, bir millet, bir grup düşünün. E, bu grup aslında Orta Çünkü Arapça ana dilleri, Irak kökenliler hani az çok bize benziyorlar. E, ten ve işte başka özelliklerimiz farklı olsa da. Ee, ve bu insanların en önemli özelliklerinden biri beyaz çok önemli, beyaz kıyafet çok önemli onlarda. Din adamları sürekli baştan aşağı beyaz giymek zorunda. iyiler ya da iyiler iki isimdir var. Mandayiler de e, ibadet sırasında beyaz rasta dedikleri elbiseleri giymek zorundalar. Hatta çok dindarları günlük hayatta da bunları içlerine giyiyorlar. Bir de biz öğrencilerle bunun esprisini yapıyorduk, sonra doğru olduğunu öğrendik. Vaftiz çok önemli, gusül, hem bugün vaftiz ya da gusül diyeceğiz. Bir akarsuya, nehire girip gusül alma ritüeli, onların en önemli, ibadetlerinin en önemli parçası. Şimdi bu insanlar sürekli suyun içindeler, videolarda falan da görürsünüz. Nasıl üşümüyorlar, hasta olmuyorlar diye biz gülüyorduk. Sabi üzerine master'ını yapmış bir e, akademisyene sorduk. Kendisi dedi ki çok sayıda aralarında zatürre e, zatürre hastalığına yakalanan, ondan çok çeken insanlar var dedi. Aklınıza böyle de tutabilirsiniz. Beyaz elbise, su. E, hatta böyle İngiltere gibi soğuk bir ülkede e, Evet bugün şeyde Amerika'da bir tane George Yaspers diye bir yayın evi var. Din din çalışmaları özellikle de Orta Doğu ile ilgili çalışmaları basan e, Süryani Mardin medyat kökenli George Kiraz'ın yayınevi Onlar bugün bir şey paylaşmıştı. Ben de Facebook'ta paylaştım. Avustralya'da bugün e, mandailerin çoğu. Onlar Avustralya'da bir nehir kenarına yerleşmişler. E, onlarla ilgili bir ritüel var. Asiye Hanım onu soruyordu. Eee birazdan bahsedeceğiz. Nehir, akarsu, sürekli suyun içinde olan, beyaz giyinen, insanlar düşünün, Arapça konuşan, ibadet sırasında manden, mandence konuşan, söyleyemiyorum ama işte mandayilerin dili Arapça'da mandayi diye geçiyor bu şahıslar. Evet, biz onları daha çok sabi olarak biliyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anılıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde Bakara, Maide ve Haç surelerinde Bakara 69, 62 pardon, Maide 69 ve Hac 17'de e, sabiyiler Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusilerle birlikte anılıyorlar. E, hacda mecusiler var hac suresinde. Bakara ve Maide'de e, Hristiyanlarla birlikte anılıyorlar. E, bu üç ayet-i ortak noktası da e, inananlar, iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'ler ve mecusiler e, işte iman ederler ahiret günde iman ederler iyi amellerde bulunurlarsa onlar için hesran yoktur şeklinde genel olarak meadini söyleyebileceğimiz ayetler bunlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçiyorlar. Örnesi için önemli. Ee, bir de şu şu var. İslam kaynaklarında çok meşhur biniden Arapça yazan ee, Müslüman yazarlar sahabilere çok geniş yer ayırmışlar. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bizim işte İbn Hazm, Şehristani, işte ee, Maktisi, sonra Biruni gibi ee, yazarlar. Aslında Batılıların da Sabiiliği öğrendiği kaynaklar bu işte Orta Doğu dediğimiz ya da Mezopotamya dinleri dediğimiz bu dinlerde klasik İslam klasik dönemde yazılmış e, İslam kaynaklarının çok önemli bir rolü var. Tekrar söyleyelim İşte bu demi saydığımız meşhur isimler kitaplarında detaylı bir şekilde Sabiilerden bahsetmişler. Bunu birazcık mecusilerde ve maniheysilerde de görmüştük. Ama sanırım sabiyeliğe çok daha fazla yer ayırıyorlar. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi dikkat çekiyor, merak ediyorlar sabiyeleri. Kur'an-ı Kerim'de geçtikleri için. Birazdan bahsedeceğiz. Bu grup ehli kitap mıdır, değil midir? Kitap ehli ise bunların fıkhi durumu nedir? Ebu, Azam, İmam Hanif, Ebu Hanife de bunu tartışmış, öğrencileri de tartışmış ve toplumdaki İslam toplumundaki yerleri bir şey olmuş. ya yani Merak konusu olmuş. Şimdi sabiyeler, sabilik nedir? Kökeni nedir? Nasıl bir dindir? Bundan bahsedeceğiz. Sabiyeler bugün çok az sayıda kaldılar. Çeşitli rivayetler var. Yani 40 bin, 70 bin, 150 bin sayılarına ben ulaştım. Büyük kısmı yurt dışında. Bilhassa Avustralya'da. Bir de ülkemizde Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bir bölüm açılmıştı henüz yani hala aktif mi ne durumda çok iyi bilmiyoruz orada yaşayan dünya dinler dinleri öğretilecekti e, bu sabihlerin yedi tane liderlerinden biri var biri Kanazora'ya biri ha oraya gelip ders verecekti açılış konuşması falan yaptı e, dolayısıyla şey e, yani bizim ülkemizde de hani ilgi çeken e, Böyle olan bir konu, en azından dinler tarihi gündeminde olan bir konu. Bir de bilenleriniz vardır. Bizim fakültemizin dinler tarihi bölümü kurucularından Şinasi Gündüz hocanın doktora tezidir. Türkçe'de de "Son Dinostikler Sabiliiler" isimli kitabı var. Şey, vadi yayınlarından, baskısı tükendi falan demişti öğrencilerimize ama internetten ulaşabilirsiniz. Ee, bir de İngilizce bilenler için hocanın doktora tezi var İslam Kütüphanesi gibi yerlerde. Ee, evet, şimdi Sabiiler yaşıyorlar. Demin şunu diyecektim, Mardin'e ders vermeye gelen Briha Avustralya'da yaşıyor. Avustralyalı Sabiilerin genelde lideri. Ee, orada da mesela kendilerine nehir kıyısında bir yer verilmiş. İngiltere'de olduklarını biliyoruz, bu insanlar için nehir çok önemli, nehirden kanal vasıtasıyla suyu alıp o suda gusül zorundalar. Hatta içtikleri su bile nehirden olmak zorunda. Briha, işte bu din adamları, yani Gansibra dediğimiz din adamlarından olan Briha Nazaraya, Mardin'e geldiğinde onun için özel şeyler ayarlanıyor. Kendisinin bir kabı var, o kabın içine suyu kendisine temin edip koyması lazım, musluk suyu içemiyor bir de ben de onu öğrencilerimden dinledim kendisiyle tanışmışlar yemek kuralları çok önemli mesela evli kendisi din adamların evli olması lazım eşi yemeğini hazırlayamıyormuş bütün yemeği detaylı bir şekilde kendisi hazırlamak zorundaymış ama din adamı olduğu için bütün cemaat için bu geçerli değil böyle de kuralları olan ama inançlarına bağlı bir millet bir de dışarıdan dine kabul etmiyorlar dine kabul yok iktidar yani şeyi yok kendi aralarında evleniyorlar doğal olarak, bu yüzden sayıları azalacak belki de yok olacaklar ama açılmamışlar ya da işte onların söylediği onların ifadeleriyle bozulmamışlar, değişim geçirmemişler. Biz sahabeyi derken bugün arkadaşlar genelde Güney Irak'ta, Fırat'la Dejle'nin birleştiği yerde bataklık bir bölge var. E, o bölgede yaşayan sabiyeleri kastediyoruz ya onlara bataklık de deniyor. Bir de bahsedeceğiz geçmişte sabiyeler acaba kimlermiş kimler bu isim altında anılmışlar. E, o mesele o biraz tartışmalı. O zaman biz Iraklı diyebileceğiz bunları. İran'da küçük bir bölgede olduklarını biliyoruz. Şimdi bizim meselemiz başlarken e, bu sabiyelik nereden çıktı? Kökeni nedir? E, ne kadar eskidir? Mi? Bir mi var mıdır? Bir, bir, e, çevre kültürlerden, diğer dinlerden e, unsurlar almış mıdır? Meselemiz bu. Bu dualizm nereden çıkmış? Neden Gnostik? E, daha sonra bunların ibadetleri nelerdir? Bu insanlar e, neye inanır? Neyi uygular? Buna bakacağız. Sonradan bağlananlar için tekrar ediyorum. İslam kısmını işlemeyeceğiz bu hafta. Sizin için çok e, basit yani böyle... Ee, üzerinde durmamanız gereken e, bilgiler veriliyor dinler tarihinde İslam denince. Zaten ilahiyat çalışanların bütün e, şeyi dikkate İslam üzerine yoğunlaşmış vaziyette. O yüzden onu işlemeyeceğiz. Sabiyle bitireceğiz bugün. Şimdi e, Iraklı diye düşünelim. Bugün e, şeylerin çoğu Sabiyelerin çoğu iyi durumda. Yani toplumun üst kesimine mensuplar diyebiliriz. Özellikle de bu yurt dışındakilerin eğitimlerinin çok iyi olduğunu duyduk. Genelde doktorluğu tercih ediyorlarmış mesela. Orta Doğu'da kalan, Irak'ta özellikle kalanların gümüş ve altın işlemeciliği yaptığı biliniyormuş. Bizim Süryani vatandaşlarımızın telkari ustalığı gibi olsa gerek. Orada bir böyle bir incelik bir şey var o topraklarda, o tarafta. Bir de İran'da küçük bir grup olduğunu söyleyelim. Şimdi genelde Sabiiyi diye anılıyor bunlar. Araplar onlara tarih boyunca Subbi demiş, Subba demiş. Ama kendilerine Sabi'yi demiyor bu insanlar. Videolarda, şeylerde de görürsünüz. Ben daha iyi Yun ya da ben daha iyi tekil hali böyle adlandırıyorlar kendilerini. Bir de grup içinde ikiye ayırmışlar. İşte din adamlara ya da ermiş e, veli kişiler, bir de normal sabiiler diye. Bu arif kişilere e, e, mandenler demişler. Yani manden olmak bunlar da önemli. Geri kalanlara da nasuralar demişler. Şimdi biz bu nasuraları da irdeleyeceğiz. E, bu isim de biraz kafa karıştırıyor. E, ama şunu bilelim. E, sabi cemaati kendi içlerindeki büyük Kimselere, üst rütbedeki kimselere manden diyorlar. Ee, geri kalan işte rahiplerin dışındaki kimselere de nasuralar diyorlar. Şimdi ee, nasur ismini kullanıyorlar. Bizim bu kullandığımız sabi ismilerden gelmiş. Komşuları neden onları sabi diye adlandırmış. Tahmin edebileceğiniz gibi. Gerçi bu şu anda çok kullanılmıyor. Gusül e, çok kullanılıyor tabii ki. Ray'ın... Ee, GAYIN SİN değil mi? SAT olamaz, muhtasile. GAYIN SİN kökünden gelen, VUSUL ETMEK kelimesinden dolayı mesela bazıları onları muhtasile diye anmış. MUHTASİLE ile karıştırmayalım, bu gayınlı olan yani gusul alanlar, vaftiz edenler. Ama vaftiz için daha spesifik bir kelime var, o da SABEĞA kökünden geliyor, SABEĞI. Yani vaftiz, vaftiz eden, gusül ettiren kişi demek daha doğrusu. İşte bu vaftiz ve gusülden yola çıkılarak bu isimler belirlenmiş. Şimdi bu din ne zaman ortaya çıkmış? Bu din Hristiyanlıkla aynı dönemde mi, Yahudilikle aynı dönemde mi? Onlardan daha mı eski? Şöyle söyleyerek başlayalım. Sabiiler dinlerinin ilk din olduğuna inanıyor ve Hazreti Adem'le ile başladığına inanıyorlar dinlerinin. bugün araştırmalar sahabiliğin gerçekten eski bir din olduğunu ortaya çıkarıyor. Ama o kadar da eski değil. Hristiyanlıktan önce bunu biliyoruz. Ama Yahudilikle aynı dönemde. Milattan önce ilk 200 yılda, son 200 yıl diyelim yani bize yakın, milattan sonraya yakın 200 yıl içinde rastlanıyor bunlara. Bir de e, e, hala tartışma olmakla birlikte evdeki son veriler işte araştırmacıların son e, raporları Bunların aslında o dönemde var olan e, Yahudi gruplarından birine mensup olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, Sabiiler önce Filistin-Ürdün bölgesinde olan Yahudilerden bir grup. E, bunu hala kabul etmeyenler var ama bu çok mantıklı bir açıklama. Çoğunluk bunu kabul ediyor. O zaman Sabiiler e, Filistin-Ürdün kökenliler. Şimdi biz e, doğu araştırmalarında Filistin-Ürdün tarafına batı diyoruz. Hani böyle denize de yakın ya ama İran işte Mezopotamya'ya doğu diyoruz. O, o yüzden bu anlamıyla Sabi'ler doğulu değil. Yani İran'dan, e, Güney Mezopotamya'dan, Babil'den, Asur'dan kaynaklanmamış bu din. E, ama Filistin, Ürdün kökeninde burası önemli. E, Yahudilik içinden çıkmaları önemli. Şimdi biz Yahudilikte az da olsa konuştuk. Çok çeşitli gruplar vardı. İşte Felisiler, Sadokiler, en çok bilinenleri. Eseniler Kumran cemaati olarak da biliniyorlar ve yeni bulgular elde edilen işte arkeolojik bulgular Esenilerle ilgili bize bilgiler veriyor. O sırada biz başka gruplar olduğunu da biliyoruz. Özellikle arkadaşlar bu vaftiz uygulamasını sürdüren daha sonra Hz. Yahya ile göreceğiz. Yahudiler içinde bir gusül, vaftiz geleneği var. Yani ilk defa bunlarla ortaya çıkmamış ya da bu Hristiyanlıkta olan bir şey değil sadece. Yahudilerinki daha çok bize benziyor ama sahabelerinki de bize benzeyecek. Göreceğiz birazdan. Özel hallerde alınan, daha çok özel durumlarda alınan bir şey gusül. Hristiyanlardaki gibi bir kere yapılan bir şey değil. Günlük hayatta var olan bir şey. Bu da Yahudilikte vardı. Yani ilk defa sahabilik de ortaya çıkmadı. Ya da bizim İslamla ortaya çıkmadı. O zaman diyoruz ki çeşitli Yahudi gruplarından bir gruba mensuptular. Peki hangi gruba? Çok büyük ihtimalle işte araştırmacılar Nansuralar adı verilen bir grubun var olduğunu söylüyor. Atalarının dininden dönen anlamı yok mu? Bu kelimenin diye sormuş Asiye Hanım. Ee, var mıydı böyle bir anlam? Düşünüyorum. Ee, bizim kaynaklar mı kullanmıştı onlar için? Ee, böyle bir şey aklıma geliyor ama oturtamıyorum tam. Siz nerede rastladınız? Ah evet evet ee, şey evet. İslam kaynaklarında değil mi? Bu şekilde açıklayanlar öyle demiş. Evet doğru çünkü peygamber efendimiz de, de o dönemde söylenecek. Birazdan gelecek sanırım o inşallah arada bahsedelim. Şimdi bunlar o dönemde Nansuralar diye bir grubun var olduğunu düşünüyoruz. Hala düşünüyoruz. Çok kesin ve net değil o dönem Yahudi grupları ile ilgili bilgilerimiz. Ve bunlar normal ortodoks ortalama grup, ortalama Yahudi grubundan ayrı duruyorlardı ve eleştiriyorlardı resmi Yahudiliği. Bu yüzden e, ortalama ya da genel işte mabed etrafındaki Yahudiler tarafından eleş, e, kabul görmüyorlardı. İşte bu dönemde zamanla e, bunların devamı, devamının, devamının e, bu grupların Sonraki nesninde Hz. İsa'dan ortaya çıktığını düşünüyoruz genelde. Daha böyle mantıklı bir açıklama bu. E, biliyorsunuz Hz. İsa da e, Nasıralı diye bilinir. E, bu Nasıralardan olmakla suçlanmıştır. E, burası biraz tartışmalı. Ama şurası kesin, yani Hz. İsa onlara bağlı mıydı, onlardan mıydı? Bunu söylemek çok doğru ya da böyle kanıtlanabilir bir şey değil. Ama Hazreti Yahya ile onların bir bağlantısı vardı. Hani Hristiyanlıkta pek konuşamadık, vakit ayıramadık ya. İşte bu Sabiiler, Hazreti Yahya'dan önce ortaya çıkmışlardı. Bir Yahudi grubuna bağlıydılar, ama Yahudiliği eleştiriyorlardı. mabet Yahudiliğini eleştiriyorlardı ve şey. Daha sonra Hazreti Yahya döneminde bu sabiyelerin biz Hazreti Yahya'nın takipçileri olduğunu görüyoruz. Hazreti Yahya çok önemli bir Büyük bir önder olarak görüyorlar. Bir peygamber olarak görüyorlar. Ve en önemli kitaplarından biri de ikinci en önemli kitapları Yahya'nın öğretisi ya da hayatı anlamındaki Dıraşı ya da Yahya kitabı. Ee, bu ilginç çünkü biz Hazreti Yahya'yı da merak ediyorduk. Hakkında çok fazla bilgi yoktu. Hristiyanlık açısından ya da Yahudilik açısından Sabihilerin onun takipçisi olması pek çok açıdan mantıklı. Eğer yeni bulgular bizi yanıtmazsa. Şimdi biz Hz. Yahya'nın sonralar grubunun lideri olduğunu tasavvur ediyoruz. O da çünkü e, Yahudilerle anlaşamıyordu biliyorsunuz bir Yahudi olmakla birlikte. Bir de çekilmişti Mabet etrafından daha uzakta. E, yabani bir hayat diyebiliriz. E, dervişane bir hayat yaşıyordu. Etrafında da bağlıları vardı. Ve önemli sayıda e, takipçi vardı. Bunu da şuradan anlıyoruz. Dönemin işte Galileli'nin valisi, eee şu Filistin'de olan ama Roma adına e, o bölgeyi yöneten Herot var ya, Herot e, Antipas Yahya'da Hazreti Yahya'da gücünden e, korkmuştu. E, toplumda bir e, isyan çıkmasın, birlik bozulmasın diye Hz. Yahya'yı ortadan kaldırmak istemişti. En önemli etken bu. Bazı kaynaklarda onun işte Herod'u eleştirdiği için cezalandırıldığı da söylenir. Herod böyle başka biriyle evlenmiş falan. Ama en önemli, en belirgin şey neden Hz. Yahya'nın o dönem bir takipçi grubu var. Ve merkez Kudüs bundan şüpheleniyorlar, bundan korkuyorlar. Ve Hz. Yahya hakkında çeşitli suçlamalar öne sürüyorlar. Biliyorsunuz Yahudi kardeşleri de Hz. Yahya'dan hoşlanmıyordu. Çünkü Hz. Yahya onları eleştiriyordu. Kendisi vaazlar vermeye başlamıştı. İnsanları tövbeye çağırıyordu. Ve insanları e, vaftiz olmaya çağırıyordu. Yani daha topluca böyle kendisinin ettirdiği bir vaftiz. Normalde Yahudilerin yaptığı bizdeki gibi kişisel, bireysel bir şeydi. Ama Hz. Yahya cemaate ait bir şey teklif etti. E, bu yüzden de Yahudiler tarafından desteklenmiyordu biliyorsunuz. Şimdi sahabilere göre biz İslam geleneğinde Hz. Zekeriya'nın ve Yahya'nın ee, şey... Böyle eziyet gördüğünü, işkence gördüğünü biliyoruz. Hazreti Yahya'nın ölümüne dair e, sabi kaynaklarında bilgiler var. ve Onlar bu e, işkence üzerine çok fazla duruyorlar. Ve Yahudileri çok fazla kızıyorlar bu yüzden. Hazreti Yahya e, başı kesilmek suretiyle idam edildiği için e, böyle büyük destanlar, ağıtlar e, yazmışlar Hazreti Yahya'nın öldürülmesiyle ilgili olarak. E, şimdi Anların kutsal kitabı Ginza, biraz sonra bahsederiz. Ginza'da Yahudilerin o dönem çok takibata uğradı. Ama sabiler olan, yani Sabiillek grubundan olan Yahudilerin Hazreti Yahya'nın ölümüyle birlikte ondan sonra takibata uğradığını, zulme işkenceye maruz tutulduğunu öğreniyoruz. Bu da şu açıdan mantıklı. Biz şunu da tutardı Bu grubun Filistin Ürdünü bırakıp daha doğuya göç ettiğini. Görüyoruz bir göç yaşanmış Mezopotamya'ya doğru ve orada doğuda bu din çeşitli özellikler edinecek başka unsurları kendine katacak bu açıdan Kudüs bölgesinde rahat edemedikleri için Doğu'ya Mezopotamya'ya göç etmek etmeleri evdeki veriler bilgilerle örtüşüyor. O yüzden bu e, sahabileri kutsal kitaplarında bu göçten de e, fazlaca bahsediliyor. O zaman artık bizim sahabilik e, geleneğimiz Filistin, Ürdün'de bir süre hiç gözükmüyor. Aslında bundan sonra gözükmeyecek ve e, doğu tarafına Güney Mezopotamya'ya, İran sınırına gelecek. E, şimdi burada bu din nasıl bir değişikliğe uğrayacak? Bundan bahsedeceğiz. Unutmayalım aklımızın bir yarısında olsun. E, sıralama çok iyi gitmedi ama... E, ikinci haftada sanırım Mecusilikten bahsetmiştik. Mecusilik milattan önce ortaya çıkmıştı ama özellikle milattan sonra 3. yüzyılda yani böyle şeyle e, 200 küsürlarda e, İran bölgesinde resmi dini haline gelmişti. Ve biliyorsunuz o dönem Maniheizm ortaya çıkmıştı. Maniheizmin ortadan kaldırılmasında en büyük etken de Mecusiliğin Resmi din olması orada mecosi adamlarının mecosilik dışında dinlere karşı çıkması sebebiyleydi. İşte bu dönemde bizim sahabiler İran'a yakın yerlere gidiyorlar ve bu bölgede bir müddet Mecusilik işte resmi din olana kadar çok parlak günler geçiriyorlar. En güzel günlerini Filistin'den güç ettikten sonra geç yaşıyorlar. Biz şimdi bu Manihezlerde olduğu gibi İslam dedikleriyle 7. yüzyılda Sabi'nlerin bir kısmının Müslüman olduğunu görüyoruz. Ama Manihez Manihezler kadar çok olmamışlar. Varlıklarını sürdürmeye devam etmişler ve zımmi yani ehli kitap statüsüyle Müslüman yönetimleri altında varlıklarını sürdürmüşler. Birazdan göreceğiz neden ehli kitap kabul edilmişler. Şimdi bunlar doğuya göç ettiklerinde ee, dinleri biraz değişti bu sabiyelik geleneğinin. İran kültürüyle tanıştılar. Mesela meleklerle ilgili anlayışlarında, ölülerle ilgili uygulamalarında, yıldızlar ve işte ayinler hakkındaki uygulamalarında İran dininden etkilendiklerini görüyoruz. İran dinlerinden bir de ondan bahsetmiştik. Mecusiliği işlerken Mecusilik son böyle şeklini almış, kurumsallaşmış bir din. Ondan önce İran topraklarında eski İran dini vardı ve Mecusilik bundan da etkilenmişti. O yüzden bazen İran dinleri diyeceğiz. Aklımıza böyle dediğimizde hem eski İran dini hem de Mecusilik gelsin. O zaman sahabilikteki birinci et, etki unsuru Mecusilik ya da İran gelenekleri. İkinci bir etkili unsur var. Bu da Babil ve Assur dininden alınan çeşitli unsurlar. Mesela sihir ve büyü var, büyü var bu dinde. Bunun da Asur ve Babir geleneklerinden geldiğini görüyoruz. Bir de bu din için mesela pazar günü önemli. Vaftizi saymayalım çünkü vaftiz Hristiyanlıktan önce de var olan bir şeydi. Yahudilik içinde vardı. E, ama bu pazar gününü özellikle Hristiyanlardan aldıklarını düşünüyoruz. Daha sonra çünkü bu pazar gününün kutsiyetinin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Ee, Yahudilik tamam bunlar Yahudi kökenliler ama gittikçe biz bu dinde bir Yahudi karşıtlığı göreceğiz. Çünkü demin dediğimiz gibi Yahudiler tarafından ee, işkence ve zulme maruz tutulmuşlardı. Şimdi bu sahabilerin bir kutsal kitabı var. Yani bir kutsal kitap geleneği var. Hatta işte ilginçtir. 3 tane ayet-i kerimede, e, Yahudi ve Hristiyanlarla yani ehli kitap saydığımız diğer iki dinle bir arada zikrediliyorlar buradan da acaba hani kitap mıdırlar sorusunu soracak bizim Müslüman yazarlar mesela fişirler yani bu ayetleri tefsir etmek isterken sabiylere değineceklerdi mecbur olur mecburiyetten dolayı dolayısıyla bunlar tartışılmış şimdi sabiylerin ginsa dedikleri kutsal bir kitapları var ama genel olarak ginsan önce şunu söyleyelim bir yazılı metinleri var bir de sır metinleri var yazılı metinleri ayinler sırasında kullanılan e, okunan, işte kullanılan metinler ama bu sır metinleri e, herkese şey olmuyor herkese açılmıyor, ifşa edilmiyor zaten özelde de sabiler bu mandenceyi unutmuşlar herhalde bizim şey gibi çok net olarak bilmiyorum kendim bulunmadım ayinlerinde ama bizim e, işte namaz kılan sureleri, duaları ezberleyen ama Kur'an-ı Kerim'i yani belki okuyamayan, belki de anlamını bilmeyen bir grup Müslüman, Müslümanımız vardı ya. Onun gibi rahibin okuduğu duaları tekrar edebiliyorlar. Ee, onun dışında Arapça mesela günlük duaları falan da Arapçaymış. Mandence yani dinleri rahiplere has kılınmış. Biraz gizlilik var ya bu din demiştik. Gnostik bir din. Dolayısıyla her sahibi okuyamasın bu rahiplere özel has kalsın diye e, madenciyi öğretmemişler. Hele yabancı asla ve bu dinde dine ait şeyleri başkasına yabancılara söylemek yok. Şimdi temel kitapları içinde bu yazılı olanlarda da başta geliyor. Sonra Yahya'nın hayatı veya öğretisi denen Draşia di Yahya var. Bir de Kolasta diye bir kitap var. Kolasta daha çok e, dualarının, ilahilerinin içerildiği, liturujik dediğimiz yani ayin sırasında kullanılan bir eser. E, Ginza'lar ikiye ayrılıyor. E, ama genel olarak özetle Ginza'da her şey var. Yani bu dinin ima, iman anlayışı, e, çeşitli dualar e, var. E, Yahya'nın hayatında öğretisinde tahmin edemeyeceğiniz gibi Yahya Aleyhisselam'ın hayatı ve onun e, özgü sözleri var. E, Sabilerin örnek alması gereken, öğrenmesi gereken. Kolasta'da da dualar var. Yani dua kitapları onların. E, diğer gizemli kitapları sadece rahip kesimi kullanabiliyor. Bunlara ulaşabiliyorlar. Bunların çoğu da e, mitolojik unsurlar var bunlarda. Yani arkadaşlar Maniheizm'de de görmüştük. Mecosilik'te de görmüştük. Yine bu gnostik ve dualist dinlerde mitoloji var. Mitoloji şu demek. Hani belki çok basit indirgiyorum, özel mitoloji ile ilgilenen çalışmalar insanlar var. Ama mitoloji, gerçekte birebir karşılığı olmayan insanlar tarafından kendisinde kutsiyet atfedilmiş şahısların, objelerin, varlıkların, zamanın incelenmesi. Hani Hep Yunan mitolojisiyle biliriz ya, Yunan tanrıları, işte Zeus vardır, başka Poseidon vardır. Savaş Tanrısı vardır, Yağmur Tanrısı vardır, Bereket Tanrıçası vardır. Böyle Tanrı ve Tanrıçalar merkezinde bir evren tasavvur ediyorlar mitolojide. Dünya nasıl yaratılmış, dünyanın sonu ne olacak? İnsanların tanrıyla ilişkileri, bunu masalsı bir dille anlatıyorlar ve tanrılara insani özellikler atfediyorlar. Mitoloji dediğimizde kastettiğimiz bu. Biraz da sabiylikte önemli olan şu evrenin yaratılışı, bir de zamanlama mitolojik. Yani gerçeklikle biri bir alakası yok. Birazdan göreceğiz, alemlerden bahsedecekler, zamanlardan bahsedecekler. Bunlar o açıdan mitolojik. Şimdi bu kitaplar, bu sal kitapları. Bir de bunların dışında bunlara yapılmış tefsirler, şerhler, divanlar var. Bir de büyü ve sihire dair eserleri var. Şimdi bir dönem bu dinde sihir yasaklanmış ama sonra sanki normal bir uygulamaya dönüşmüş. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Kötü ruhlardan, işte kötü varlıklardan, kötü kuvvetlerden kendilerini korumak için. Bunları uyguladıklarını söylüyorlar. Bir de Babil, Babil dedik, Asur dedik. ilk aklımıza ne gelir hemen? E bu burçlar ve gezegenler çok önemli bu dinde. Bir de sabilikte Harran e, şehri önemli olmuş bir dönem. Niye olduğundan bahsedeceğiz. Harran'da bilhassa gezegenlerle ilgili e, önemli bir ilgi varmış. Ve bilimsel çalışmalar yapılmış. Harran okulunda e, bilim adamları yetişmiş. Özellikle de astrolojiye İlgi duyan bilim adamları. Yani bu dinde gezegenlerin hareketleri, insan üzerine etkileri çok önemli. Evet, şimdi Sabiiler dinimiz bizim ilk din demişti. Hz. Adem'e vahyedilen bir din demişti. O zaman e, kutsal kitaplarında Hz. Adem'e vahyedildiğine inanıyorlar. Ama ilginç bir şekilde ne demiştik? İslam dışındaki dinlerin hepsinin bir kitap problemi var. Sabiilerin kitaplarının da çok geç, Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda derlendiğini biliyoruz. Yani Hz. Adem'den gelen ilahi bir kitapsa neden sonraki bir dönemde derleniyor insanlar tarafından? Bu önemli bir soru. Şimdi bu kutsal kitapları Mandence yazılmış. Mandence de Aramice'nin bir lehçesi. Ee, yani böyle yakalamak zor kelimeleri falan ama videolarda görürsünüz. Ee, çok yani doğ, Doğu kokuyor, Arami e, dilinin şeyi var ama bayağı bir değişik. Ee, sadece ibadet dili olarak kullanılıyor günümüzde. Okuma, yazma, anlama, rahiplere ait bir özellik. Şimdi bunların tanrı tasavvurları ne? Yani biz bir dini anlatmaya başlarken e, Tanrı anlayışları ne? İşte alem hakkında, insan hakkında ne düşünüyorlar? Öteki dünya hakkında ne düşünüyorlar? Kısaca bunlara bakıyoruz ya. Kısaca bakalım. Çünkü detaylar çok fazla. Gnostik demiştik. dualist demiştik. dualist bu din. E, şimdi bu dinde iki tane ilahi varlık var. Birisi ışık aleminin kralı. Birisi de e, karanlık aleminin e, kralı. Şimdi ışık aleminin kralı da manihizmde ya da işte mecuselikde olduğu gibi üstün nitelikler atfediliyor. Malkadın diye biliniyor bu kral ya da tanrı. Yani bizim tanrı anlayışında aradığımız özellikler. İşte rahmet, rahim mi, merhametli mi, bağışlayıcı mı kudretli mi, akıllı mı bütün bu ilahi sıfatlar bu tanrıya atfediliyor ismet ediliyor. Ama bu tanrının etrafında bir de iyi, iyi varlıklar nurlar var. Ee, diğer iki dinde de arkadaşlar bu üç Mezopotamya dininde hep aracılar var. Bunu dikkate alalım. Zaten düalizmde e, iki tanrı tasavvuru da işte bu yüce tek tanrıya ulaşmada bir yardımcı e, figür geliştirirken ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bunları hatırlarken e, biraz da sabi yardımcı figürler olduğunu düşünelim. Şimdi sayısız numarani varlıklar tasavvur ediyorlar. Bunlar pekala arkadaşlar şey olabilir, melekler olabilir, sonra ilahi isimler olabilir yani sabiler bunlara böyle varlık falan diyor ama bizde neye tekbül ediyor onu biz anlayamıyoruz, çözemiyoruz ama şöyle olsa gerek diyoruz. Bu insanlarda ilahi isim ve sıfat, melek işte anlayışı bizdeki gibi olmadığı için tanrı, tanrı dışında var sayılan ilahi kökenli şeylerin biz ancak bunlar olabileceğini düşünüyoruz. Bizce böyle yani. Çünkü bizim aklımız, zihnimiz bu şekilde kodlandığı için onların Tanrı'nın etrafındaki ilahi varlıklar dedikleri şeyleri biz bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bu ışık alemini düzen hakim. Işık aleminde hayat prensibi var. Hayat ve canlılık buradan geliyor. Tamam ama bir de dualist demiştik bu din bir de karanlık halimi var. Tamam karanlık halimi de olsun ama problem şurada ortaya çıkacak. Karanlık haliminin bir idane edicisi var. Bakalım bunun ne kadar gücü var. Yani bu tanrı olarak adlandırılmış ki biz bu, bu dine dualist diyoruz. Şimdi arkadaşlar karanlık kralına da Malka de adıyorlar. Malka işte Melik kökenli, e, Aramice, Süryanice, Arapça hep ortak kökenli ya. Semitik diller buradan çıkarabiliriz. Kral demek. Ee, şimdi bu karanlık aleminin kralının da etrafında bir sürü kötü güçler var. Bunlar da pekala hala şeytanlar, cinler e, ya da insanın kötü düşünceleri vesveseleri şeklinde e, aç, anlatılabilir. E, şimdi bu kötü e, alemde bir sürü güç var o zaman bizim bize bize karşı direnen kötü güçler e, tasavvur edelim. Şimdi e, bu kötü ale, külülük aleminin kralının bazı güçleri var e, ve nedense ya yani nedense demeyelim bu külülük aleminin kralı ezeli ve ebedi olarak adlandırılıyor. İşte ezeli ve ebedi dediklerinde e, problem orada ortaya çıkıyor. Eğer bir varlık ezeli ve ebedi ise bu varlık ilahdır tanrıdır. E, buradan yola çıkarak işte iki tanrı anlayışı var bu din denmiş. Ee, ama sonunda göreceğiz. Mesela alemin sonunda şimdiden söyleyelim. Ee, Sabiyelikte kötülük aleminin kralı etkisiz hale getiriliyor. Ve onun etkisi olmuyor artık. Kıyamet koptuktan sonra. Öteki dünyaya bir etkisi yok. O yüzden geçici bir gücü olan ikinci bir ilahi, ikinci bir ilahi varlık gibi düşünebiliriz. Evet. Şimdi bir de bu dinde aracılar olduğunu söylemiştik. Ee, dediğimiz gibi iyi tanrıyı o kadar yükseklerde tutuyorlar ki sanki ona böyle yaratma işine layık görmüyorlar. Kötülüğü zaten hiç onunla alakalı görmüyorlar. Ee, Demiurg denen felsefe tarihinde falan Yaratıcı bir varlık tasavvur ediyorlar. Pıtahil bunun adı. Metninizde görürsünüz bazen yanlış yazılmış Pıtahil diye yazılmış. Alemin mimarı olarak bu demiurk tanrı yani yaratıcı aktif tanrı kabul ediliyor. Bu çok detaylı derin bir şey ama bu alemin mimarı anlayışı mesela masonlukta da vardır. Yani böyle yüce tanrı göklerde oturur eline bir şeye sürmez ama onun yardımcıları vardır. İşte bu gnostik böyle gizemli dinlerin kökeninde böyle bir şey var. Şimdi tamam iyi iki tane alem var, iki tane tanrı var e ama bu alem nasıl bir alem, nasıl yaratılmış? Hiç bana sormayın, siz o konuyu hiç açmayın gibi bir şey derler ya, e, karışık ve çok detaylı. E, şimdi bir kere alemler tasavvur ediyorlar, e, bu alemlerin varoluş sırası var, bir zaman şu var oldu, şununla şu mücadele etti, ortaya şu çıktı komşuya gitti, bir onluk aldı, gider gibi Pitahil mesela güçsüz kalıyor bir yerde, yalvarıyor o mimar tanrı, şeye, iyilik tanrısına o da ona e, hayat prensibini veriyor e, şeyi, yaratmaya yapsın diye bir an tıkanıyor böyle mimar tanrı aklına yeni bir fikir gelmiyor herhalde kendisine bu güç verilince mesela şeyi, alemi insanları yaratabiliyor e, işte bu yaratma sırasında işte Kara su var, e, henüz şekillenmemiş alemin parçası var, gezegenler var, burçlar var. Yalnız şunu düşünelim, e, şey, yaratıcı bir tanrı var demi dediğimiz gibi. Bu yaratıcı tanrı ışık aleminden düşmüş. Yani ışık aleminden düşüş geçirmiş ve bu düşüşle birlikte e, şimdi yaşadığımız maddi alemi yaratmış. O zaman maddi alem ışık aleminden bir düşüşü sembolize ediyor bizim o aleme çıkmamız lazım. Mezopotamya dinlerinde bir kurtuluş demiştik çok önemli. Bu kurtuluşta da bir yükseklere çıkma, yükselme motifi vardır. Önce bir kitap var dinler tarihinde yükseliş motifleri diye göstermek isterim size ama şu anda bulamadım, bulacağım inşallah. Önemli bir şey bu yükseliş motifleri. Hatta işte Arapça yazan, Arapça yazılmış Hristiyanlık eserlerinde rastladım ben. Miraç diyorlar mesela bu yükselme şeylerine, tecrübelerine. Tabii bu yükselmeden kasıt kalben, zihnen, siz bazı duvarları aşıyorsunuz, kalp gözünüz, basiretiniz açılıyor, açılıyor ve siz şey, öte alemleri görüyorsunuz, kastettiğimiz şey bu. Bu da sizin ermiş bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Mutluluğa erdiğinizi, alemin hayata şifresini bulduğunuzu gösteriyor. Bu dinlerde işte bu gnostik ve dualist dinlerde bir yükseliş motifi var. Şimdi arkadaşlar, o zaman yaratılışta da kötü Tanrının müdahalesi oldu, ama çok açıktan ikisi birlikte ortak yarattı diyemiyoruz. Yine de şunu söylüyoruz, kötü alemin kralına belli bir güçler belli bir güç verilmiş. Bizim Tanrı anlayışımızdan farklı, o yüzden iki tanrı anlayışı vardır bu dinde diyoruz. Peki bu din insana nasıl bakıyor? Birazcık çok kısa da geçsek evrene bakışını anlattık. Şimdi bu yaratıcı mimar tanrı kendisine vekanet edecek bir canlı varlık tasavvur ediyor. İşte hatta bunda bir dönem başarısız oluyor. Işık kralı ona hayat ruhunu verince o insanı yaratabiliyor. Işık elçisi gönderince İyi, iyi Tanrı ve o zaman ilk insan Adem yaratılıyor. Bunun sonunda yani bu çamanın sonunda. Mimar Tanrı böyle çabalıyor. En sonunda yaratabiliyor. Adem o zaman ilk insan. Bir de sahibiyelikte şöyle bir şey var. Adem ilk inanan insan. Yani Adem indiğinden bu yana inanan iyi bir varlık. Hristiyanlıktan çok farklı bir şekilde sabiler insana çok iyi bir gözle bakıyorlar. Biliyorsunuz manihizmde de yoktu. Maniizm insanlara olumlu, müsbet yönlerle bakmıyordu. Bu alemin kötü olduğunu düşünüyordu, bedenin kötü olduğunu düşünüyordu, çoğalmanın, evlenmenin kötü olduğunu düşünüyordu. sabilerde tam tersi. Bu şekilde zihnimizde ayet edebiliriz. sabilerde bu hayata bir vurgu var. Belki de o yüzden çok böyle iyi yerlerdeler. Yurt dışında özellikle çok okumuş etmiş olduklarını öğrendiğimi söylemiştim. Hayata bir vurgu var. Mesela evlenmek zorundalar gibi bir şey. Özellikle din adamları. Çok böyle aşırı bir vurgu var evlenmeye. Şimdi Hz. İda, nereden geldik buraya? Hz. Adem başından itibaren inanam, kendi özünde değerli bir e, insan. İnsan yaratıldığında iyi bir şekilde yaratılmış yani. Zaten değerli peygamber, ilk peygamberleri e, dinin ona verildiğine inanıyorlar. Şimdi Hz. Adem'in bir de yardım şeyleri var. Üç tane muhafızı var. Eee havanın yaratılışı var. Ee, işte bu yaratılıştan sonra, insanoğlunun doğmasından sonra insanın madde ve ruh olarak iki, bir, ikili bir yapısının olduğunu ve dünya hayatının bu ikisinin mücadelesiyle geçtiğini söylüyorlar. Ceset, e, diğer dinlerde de olduğu gibi, işte Yunan felsefesinde olduğu gibi, ruhu içinde hapseden e, bir beden hapishanesi. Ruh ondan kaçmaya çalışıyor. Gerçek, Düştüğü o düştüğü alem var ya, ışık alemine ulaşmaya çalışıyor. Sahabilikte şöyle bir şey var, bizlerin ilahi alemde, o düştüğümüz alemde bir tane örneğimiz var. Sanki bizim böyle e, içi boş, bir orada maketimizin olduğunu düşünün. Ya da sadece sınırları belirli bir şey düşünün. Biz yükseldiğimizde, oraya erdiğimizde gökler alemindeki e, şeyimizi buluyoruz, eşimizi buluyoruz. Ve işte o şeyimizle birleşip e, tam benliğimize ulaşıyoruz. Böyle bir inançları var, ee, hani sanki öte dünyadan kopup gelmişiz ve oraya bir özlem duyuyoruz. Bu bizim tasavvuf anlayışında da vardır farklı da olsa işte değişse de bizim bir özlem duymamız vardır ya bir şeyden koptuk geldik tıpkı neyin sazlıktan kopuşu gibi hep bir öte dünyaya bir özlemimiz vardır sabiyelikte de böyle bir şey var şimdi kainat böyle algılanıyorsa insan böyle algılanıyorsa insanın kurtuluşu nasıl? nasıl gideceğiz biz öte güzel aleme? hep bir dediğimiz gibi öte şeye yükseklere çıkmak ışık alemine ulaşmak fikri var bu maniizmde de vardı. Bunun da tek yolu kurtarıcı bilgiyi edinmek, kutsal bilgiyi edinmek ve bunu uygulamak. O yüzden bu dinde hem inanç hem pratik önemli. İbadetler çok önemli. Dindar bir sabi olarak yaşamak çok önemli. Hristiyanlıkta ibadetlerin çok önemli olmadığını görmüştük mesela. Şimdi e, ilahi bilgiye ulaşan, ibadetlerle bunu süsleyen kişi bedenin e, maddi aleminden kurtulup ilahi nur alemine ulaşabilir diye öğretiyor bu din ve bu diyor onun kurtuluşu olur diyor. Bu kurtuluşu Hz. Adem gerçekleştirmiştir. Bizim de örneğimiz odur. Bize... E, rehberlik edebilir Adem diyor. Adem hani cennetten atıldı ama sonra tekrar affedildi ve dünyada kendisine dünya hayatı verildi ya bunu bir kurtuluş için ve bizim için büyük bir örnek olarak gösteriyor sabihiler. Şimdi yine başka bir özellik diğer dinlerle paylaştığı, bilhassa Mezopotamya, Orta Doğu dinlerinde olan, bilhassa Hristiyanlığın ortaya çıktığı ve ilk dönemlerinde kendini gösteren bu dinlerde bir de mehdilik tasavvuru var, ahir zaman anlayışı var. Bunların hemen hemen hepsi ahir zamanın çok çok yakın olduğuna inanıyordu. Daha sonra bu Budizm'de, Hinduizm'de göreceğiz. Belki şeyde yok. Ama Orta Doğu'da hep böyle bir sonumuz yaklaştı. E, vaktimiz çok az anlayışı var. ve Bu İslam'da o kadar da fazla değil. Yanılıyor muyum? Ya? Siz, biz e, şey çok ön planda tabii ki. E, hani, dünya hayatı kısa süreli. Oyun ve imtihanlar ibaret. Esas gaye öteki hayat ondan kopmamamız lazım. Ama yine de e, o bir taraflarda tutuluyor ve bu hayata bir e, şey orgu var İslam dininde. Bir de böyle şey bir gayret içinde değiliz, e, telaş içinde değiliz. Eyvah alemimin sonu geldi. Ne yapalım diye derim telaş içinde değiliz. Bu e, di, İslam dışı diğer Orta Doğu dinlerinde çok yaygın. Mecusilikte ve de olduğu gibi bunlar da dönemleri ayırıyorlar. E, işte tarihin başından beri onlar bir başka bir başlangıç kabul ediyor, ediyorlar. Mesela sahibiler için biz tam böyle son dönemdeyiz. Yani şey ee, kıyametin kopmasından önceki dönemdeyiz. E, bunlarda da çok doğal olarak Mehdi gelecek kıyametten önce e, ve Mehdi ile birlikte olanlar şey yapacaklar Dünyanın sonu işte, tam kıyamet kopana kadar, alem yok olana kadar Mehdi ile birlikte olacaklar ama bundan önce çeşitli alametler olacak. İşte kırmızı sular akacak, e, yıldızlar okyanuslara düşecek, fırtınalar çıkacak ama son savaşçı ya da son kral Praşşayı Sıva geldiğinde e, bir müddet kötülükler son bulacak ve Mehdi'ye inananlar onunla birlikte e, saadet dönemi geçirecek, e, ondan sonra alem yok olacak. Şimdi genel bir kıyamete inanıyorlar bizdeki gibi. Ee, hatta bir de Sadece bizim gördüğümüz alem değil. Onlar daha geniş bir alem tasavvur ediyorlar. Yıldızlar, gezegenleri de içine alıyor bu onların e, tasavvuru. Yıldızlar ve gezegenler de yok edilecekler mesela. Şimdi bir insan öldüğünde onlara göre bu insanın ruhu e, çeşitli yerlere uğruyor. Böyle zikzak yapıyor tamirca şey Jetgillerde vardı ya e, böyle uğruyorlardı bazı yerlere. Ona benzettim ben. Çünkü gezegen anlayışları var bunlarda. Şimdi gezegenlere uğruyorlar çeşitli gözetim evlerine geçiyorlar. Amaç ışık cennetine ulaşmak. Yolda da çeşitli engeller var. Bu engelleri aşıp da oraya ulaşabilen gerçek kurtulmuş insan oluyor. Arada bazı yerlere takıldıysanız burada işkence görüyorsunuz. Herhalde günahlarınızın karşılığı olarak. Bir de burada karşılaşıyorsunuz o gezegenlere takılıp orada işkence gören insanlarla. Onlarda da bir terazi anlayışı var. Abatur'un terazisi var mesela. Orada günahlarımız, sevaplarımız tartılıyor. Ve günahları çok olan Suf denizi denen cehenneme atılıyor. Bu ruhlar günahları bittiğinde ışık hanemine çıkabiliyorlar ama. Bizdekine benziyor bu anlayış. Ee, tabi eksklusivist yani içer, dışarıda hariçte tutan bir din bu din sabiye olmayanların kurtuluşu ermeyeceklerine inanıyor. Hep Suf denizinde cehennemde kalacak sabiye olmayanlar. Şimdi alemin sonunda kötü tarih etkisi hale getiriliyor kendi kabuğuna hapsediliyor Tabiri caizse ee, ve bu düşmüş olan işte ışık aleminden düşmüş bütün varlıklar tekrar ışık alemine kabul ediliyor alınıyor. Yani Kü bir her şey e, cennet hayatında mükemmel oluyor böyle bir anlayışları var. Şimdi ibadet önemli demiştik bu dinde. Bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar için disiplin çok önemli. Hayatları baştan başa disiplin ve çok zor bir din. Ee, özellikle din adamları için. Gerçi bilemiyorum. Yahudilik hala çok zor gözüküyor bunların yanında. Ee, şimdi şey ne derler? İbadet önemli bu dinde. imandan sonra onunla birlikte. en önemli e, uygulamaları. Üç çeşit vaftizleri var. Tam vaftiz dedikleri şey bir rahip gözetiminde bir akarsuya girip çıkmak şeklinde olan bir boy abdesti. Bu e, tam vaftiz rahiple olacak cemaat olacak ve pazar günü en az bir kere haftada bir kere pazar günü siz bunu alacaksınız. Dolayısıyla toplanıyorlar pazar günleri. Şimdi bir de kendi başlarına aldıkları var. Bizdeki ne benziyor? Çeşitli hallerde yapılan, dini kirlenmeler sonrası alınan gusül anlayışı var. Ama yine nehirde olacak. Üçüncü vaftist türü de bizdeki normal abdestte benzer. ibadetten önce alınan vaftiz. bu da akarsuda da olmak zorunda ya da akarsu'dan kanalla çekilen bir havuzda olmak zorunda. Sonradan girenler için hatırlatalım. güzel videolar kayıtlar var sabilerle ilgili. Arapça yazabiliyorsanız, ben daha iyi yazın, ben daha iyi Ya da işte Sabiiler, Sabiğiniz İngilizce falan yazın, güzel kaliteli videolar göreceksiniz. Bu vaftiz adetlerini de orada göreceksiniz. Vaft şeyler erkek din adamları. Böyle ağızlarını, burunlarını kapatıyorlar. Sarıkları var. Baştan aşağı beyaz giyiniyorlar. Kadınlar da genelde örtülü Iraklılar zaten. E, bembeyaz kıyafetlerle şeye dalıyorlar. Rahip böyle başlarına tutup onların yüzüne üç kere suyu serpmek zorunda. içirmek zorunda. Çok temiz ne güzel bir e, grup demiştim ben. Bembeyaz giyiniyorlar. Hep suyun içindeler. Ama o içinde oldukları suyu içtikleri anda e, o fikrim değişti. İçiyor zavallılar. Şimdi su çok önemli, akarsu çok önemli. E, hayat suyu diyorlar buna ve din adamlarının mesela musluktan su içemeyeceklerini söylemiştik. Durgun suları hiç sevmiyorlar. E, şimdi haftada bir kere zaten e, gusül alacaksınız pazar günü. Arada alacaksınız ama evlilik, doğum, e, ölüye dokunma ya da hastalıktan kurtulma, yolculuktan dönme gibi durumlarda da vaftiz çok önemli. Mecosilikte de görmüştük biliyorsunuz. Ölüye dokunmak çok çok şey bir şey. Ölü çok necis bir şey bunlar içinde. Bir de böyle manevi suçlar, günahlar var şeyde, sabiyelikte yalan söylediyseniz, kötü bir şey yaptıysanız da size vaftiz tavsiye ediliyor. Bu hafta çok önemli en önemli ibadetleri bir de ayin yemekleri işte bunların hazırlanması çok detaylıymış fazla bilgi verilmiyor sadece bu Türkiye'ye gelen e, din adamıyla görüşenler işte bana çok çok detaylı olduğunu e, bu yüzden de din adamının yemeğini işte yıllardır mesela evli e, hep kendisinin hazırladığını eşinin yapmadığını söylemişlerdi. Şimdi burada ibadetlerin esas amacı ölülerin arkasından da ibadet yapılıyor, yemek veriliyor. Bu kötü ruhların ışık alemine geçmelerini sağlamak, bunu hızlandırmak. Bunun dışında işte ölüleri okuma, onları anma çok bunlarda önemli. Çünkü küçük bir grup yabancıları kabul etmiyorlar. Atalar önemli bunlarda. Milliyetçiler böyle. Bir de rahipliğe giriş töreni, töreni var. Rahipler alaylı, mektepli alaylı bir şekilde yetişiyorlar bir rahibin yanında. O rahip olmaya hak kazandığında onun için bir tören gerçekleşiyor. Bunlar da benim başta törenlerim. Şimdi rükülü ve secdeli bir namaz anlayışları yok. Dua anlayışları var. Sahabiler için kuzey taraf önemli, kutsal. Bizdekinin tam dersi. Kuzeye yöneliyorlar. Günlük beş vakit duaları var. Üçü gündüz, iki gece olmak üzere. Ve ve ışık kralına dua ediyorlar. O kötülük aleminin tanrısına değil. Mesela hani iki tanrı nasıl var diye konuşuyoruz ya. Kurban anlayışı var. Rahipler kesebiliyor kurbanı ama keçi ve güvercin kurbanı var. Biraz değişik. Bunu da nehir kenarında yapıyorlar. İşte kurbandan önce elinde bir küçük böyle bir dal parçası tutuyor rahip. Kurban kesildikten sonra o dal parçasını nehre atmak zorunda. Yani kirlenmeyi hep böyle nehirle temizlemek telafi etme anlayışı var. Şimdi biz Samiilerde oruç yoktur diye öğretiliyor. Dinler tarihi eserlerinde çalışmalarında din adamlarının tuttuğunu öğrendik biliyoruz. Onun dışında bizdeki gibi e, şey oruç anlayışı yok. E, daha çok vurgu şurada işte eline diline beline sahip olmakta. İşte man, e, manevi böyle günahlardan uzak durmakta. Şimdi bu dinde e, sihir büyü çok önemli, gezegenlerin hareketleri çok önemli, burçların etkisi çok önemli. O zaman bazı günleri, geceleri, dönemleri e, şey kabul ediyorlar, tehlikeli ya da böyle, e, nasıl deriz ona, uğursuz kabul ediyorlar. Bazı günlerinde kutsal kabul ediyorlar. E, böyle yıllık bahar bayramı şeklinde adlandırılabilecek bir panja ya da parvaniye bayramları var. Ee, özel dinlerde duaların kabul olduğuna, günahlarının affedildiğine inanıyorlar. Ee, ama diğer gnostik dinlerde farklı olarak, ibadet de tabi çok önemli, disiplin çok önemli. Buradan da anlayabileceğimiz gibi e, dünyaya böyle e, bir vurgu var dünya hayatından. Mesela asketik yaşantı dediğimiz, manastır ya da işte e, ne diyoruz biz ona, züht hayatı bu dinde önemli bir yer edinmiyor. Ee, yani yok bildiğimiz kadarla manastırlar falan yok. Sahabililer evlenmeye, çocuk sahibi olmaya iyi işler kurmaya e, teşvik ediliyorlar sürekli. Şimdi e, rahipler grubu var sahabilikte. E, aslında kesin böyle sınırlarla ayrılmış bir sınıf ve kas sistemi yok. Ama böyle bir, bir müddet sonra aileden geçer bir hale gelmiş. E, rahibin soyunda bir kötülük olmaması lazım. Hatta e, engelli olmaması gerekiyormuş rahibin. Ilginç bir şey. Rahip olan kişinin evli olması çok ideal bir şey, teşvik ediliyor. Ve bunlar uzun süre bir rahibin yönetimi altında şey yapıyorlar, eğitimden geçiyorlar, adaylık süresi süreci geçiriyorlar. Aslında dört grup rahip var, bunların en üst bak lideri, bütün sahabelerin lideri konumunda olan kişinin uzun yıllardan olmadığına inanıyorlar, yani artık o yok. Hani Şiilerde böyle merci makamı var ya, kayıp imamdır o. Ee, onun yardımcıları falan vardır ama o en üst makam hala yoktur. Yani o gelecektir bir gün ama e, yok şu anda hayatımızda. Ona benzer bir şey. Bunun dışındaki 3 rahip grubu e, görev yapıyor. Şimdi sizin en çok rastlayabileceğiniz videolarda, yazılarda Gansibra diye bir şey. Şimdiki en üst liderleri. 7 tane varmış günümüzde. Bir tanesi bu e, Mardin'e gelen işte röportajlarını okuduğumuz Türkiye'de biraz bilinen e, Briha Nazaraya. Onun dışında 6 tane daha varmış. Şimdi ibadet sırasında giymek zorunda oldukları beyaz bir elbise var. E, normalde dindar e, sabiler bunu içlerinde de giyiyorlar. Ee, i̇şte bu Biri Brihan'ın resimlerinde görürsünüz. Türkiye'ye geldiğinde de işte günlük hayatında beyaz gömlek, pantolon, beyaz ayakkabı, çorap giyiyor. Bazen türbanını takıyor, bazen beyaz kaskete çevirmiş o şeyi. Baştan aşağı beyazlığa bir vurgu var. Neden diye sormayın, bana sınıfta sordular. Ee, Sabiyelik çalışan kişiye sordum, o da şey yapmadı. E, bilmiyor, yani beyazlık şeyin e, temizlenmenin simgesi olsa gerek. Küçük bir yüzük takıyorlar. Rahipler bu şekilde ayrılabiliyor. Küçük parmağa takılan altın bir yüzük. Bir de zeytin dalı önemli bunlarda. Görürsünüz zeytin dalı işliyorlar. Zeytin dalından küçük böyle çelenk gibi şeyler yapıyorlar. Vafti sırasında alımlarına konuyor. Onun dışında saçlarını bağladıkları erkekler için türban var. Ondan böyle sarkıttıkları kurdele denen bir şey var. Rahibin bir asası var. Bu şekilde ayırt ediliyorlar. Şimdi diye dine kabul töreni yok çünkü e, iktidar kabul etmiyorlar, siz sabiyi olamıyorsunuz. Sabiyi bir anne babadan doğmak zorundasınız. Çok böyle milli şey bir şey, geleneksel bir din. Sabiyeliğin iki tane ismi var, bir tane videoda görebilirsiniz. İngiltere'de Liverpool'da bir bebeği vaftiz ediyorlar. İngiltere'de soğuk bir yerdir. Liverpool'da yukarıda. Onun içinde böyle vakti töreninde diğer ee, Sabiiler de suya giriyor. Çıktıktan sonra böyle titriyor zavallımlar. E, orada diyor ki şey e, bebeğin babası bizim diyor iki tane ismimiz vardır. Biri dün yemin ismimiz, biri Sabi'li ismimiz. İbadetlerde, ibadethanede biz bu ikinci ismi kullanırız diyorlar. Öyle de bir şeyler şeyleri var. Bu da şuradan geliyor. Gizli bir din. Mesela siz Sabi'liye ait özel şeyleri başkasına anlatırsanız. Küfre girmiş kabul ediliyorsunuz, kafirlik derecesinde böyle e, büyük günah işlemiş oluyorsunuz. O zaman gizlilik esas bu dinde. E, o beyaz rastla dedikleri kıyafeti giymek çok önemli. Hatta onun o üstlerindeyken ölmeyi önemli görüyorlar. E, şimdi Dinden dönmeler falan ne, ne derece çok bilmiyoruz çünkü gizli bir cemaat. İçlerine tam girilmiyor. Yani araştırmacıların ilgisini çekmiş falan ama çok çok da kendilerini açmıyorlar. Zaten maddenceyi öğretmiyorlar. Dolayısıyla bilmiyoruz içlerinden başka dinlere geçenler olmuş mu olmamış mı. Ama artık modern hayatta şurası bir gerçek ki bu disiplinli hayatları biraz da gençleri dinden uzak kalmaya sevk etmiş. Şimdi mabetleri nasıl? Aslında mabet denemeyecek ee, bir şeyleri var. Kulübe diye adlandırılıyor. Diğer dinlerde, İngilizce fan eserlerde kulübe şeklinde adlandırmışlar. Kuzeye dönük. Bizdegenin tam tersi öyle düşünün. Kuzey önemli onlarda. E, dikdörtgensel bir yapı. Tek bir kapısı pencere, varmış çıkışı. Güney'e dönükmüş o da. Ta, tam tersi olacağı için. E, onun dışında da kare bir havuz var. Bu da akarsudan bir şeyle bir kanalla e, su akıtılan kendisine bir e, kare havuz Onun içinde bu vaftiz şeyini yapmak zorundalar. Dolayısıyla nehir kenarında olmak zorundalar o paylaştığımız haberde Avustralya'da bir nehirin kenarındalar. Nehir olmadan olmuyor bunların şeyi. Şimdi bu e, kulübe gibi mabetlerine çok ilginçtir sadece rahipler girebiliyor. E, o da hep yılın belli zamanlarında. Ama işte bizim videolarda gördüğümüz e, havuzun etrafında herkes şey, sanırım o havuzun ilerisindeki kısma artık giremiyorlar. Havuz böyle dışarıda avlu gibi bizim şadırvan gibi bir yerimizde oluyor. Ondan ötesine cemaat gidemiyor. E, dolayısıyla böyle bir e, kült kulübesi şeklinde kült dediğimiz şey e, tam din gibi olmayan yani bir inanç sistemi etrafında ibadetlerle şekillenmiş bir anlayış değil. Ama sizin kurban kestiğiniz, gidip adakta bulunduğunuz, dua ettiğiniz, bizim daha çok böyle hani nasıl diyoruz ona? Türbeler etrafında şekillenen bir dua, bir şey isteme geleneği var ya, eski çağdan bu yana o hep olmuş. Mesela Tanrı Çalar'a bilhassa müracaat edilmiş. İşte bu uygulamaya Kürt deniyor. Mesela Tanrı Çalar'ın işte, e, kutsanmasına, daha büyük çaplılara ibadetleri olan, inanç sistemi olanlara din diyoruz. Bu açıdan sahabilik biraz bir kült gibi. Metnin demek istediği şey o. Şimdi bizim metnimiz burada bitiyor. İslam'dan e, dinler tarihinde bahsetmenin çok şey olmadığını söylemiştim. E, hani zaten bütün çabamız İslam'ı anlamak üzerine olduğu için demiştim. Şimdi metin dışında şunu anlatalım. Bizim e, orta çağda e, Müslüman yazarlar sahbiliğe çokça değinmiş. En önemli sebebi doğal olarak sahbiliğe 3 tane ayet-i de e, Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilerle birlikte anılmaları. Şimdi buradan yola çıkarak bunlar kitap ehlimidir. Ehli kitap mıdır? zımmi kategorisine alınabilir mi? Bu tartışma çıkarmış. Şimdi müfessirler farklı farklı şeyler söylemiş. Biz İslam alimlerinin, Müslüman yazarların sahabeler hakkında çeşitli bilgiler edindiklerini biliyoruz. Yani detayları biliyorlar ama bu detaylarda hem ayrılıyorlar hem de farklı hem de e, gerçeğe uygun olmayan şeyler söylüyorlar. O zaman özetle, ha, e, tekrar diyeyim Şilasi Gündüz Hocanın kitabını tavsiye ederim. Detaylar var. Ben şu burada özetleyeceğim. Özetle ilk dönem müfessirlerinin sonraki yazar, yazarların bir şekilde bu sahabeleri anlamaya çalıştığını, onları anlamlandırmaya çalıştığını şahidiz ve bunun için kendi yorumlarını yapıyorlar. Yani bir kısmı diyor ki bunlar ehli kitap kabul ediliyorlarsa monoteist olmak zorundalar, tek tanrılı. Ama neden? Böyle bir şart yok ki Hristiyanlar da tek tanrılı değildi. Yani kendileri öyle iddia ediyor ama yani Allah-u Teala Nait-i Kerime'de Hristiyanlarla birlikte anması Yahudilerle birlikte onları anması, e şu anlama mı geliyor? Yani Yahudileri, Hristiyanlık daha az değişmiş, daha böyle iyi bir kategoride ve Sabiellik de bu iyi gruba kategori, iyi gruba dahil edilmiş anlamına mı geliyor? Hayır. Hangisinde mecus vardı? Hac suresi 22 17. ayette mecusilerle birlikte de anılıyorlar. Ama biz o dönem mecusilerinin e, dualist olduğunu da biliyoruz. Yani acaba ayet kırımda bunların anılması Bunların ehli kitap kabul edilmesi, onların tek tanrı olmalarını mı gerektiriyor? Hayır, bir grupta diyor ki, onlar kitabı olduğu için doğal olarak adı üstünde ehli kitap kabul edildiler. E, Zebur'u okuyordu demiş bizim Müslüman yazarlar. Onlar e, Hazreti Danvud'a verilen Zebur'u takip ediyorlardı demiş. Şimdi biz e, bunu açık bir şekilde rastlamıyoruz samiilerde. Ama yatsınmayacak bir bilgi. Çünkü bir Yahudi grubundan ortaya çıkmışlardı. Ee, daha böyle mistik, metafizik bir özelliği vardı bu grubun. da biliyorsunuz ilahiler diyebileceğimiz, böyle şiirsel öğretilerin olduğu bir kitap. Dolayısıyla Mamed etrafındaki Yahudilerden uzaklaşıp, Zebur'u takip edip, kendi başlarına bir hayat yaşamış olmaları olabilir. Bu mümkündür. Ya da bizim Müslümanlara o şekilde bilgi gelmiştir. Kur'an-ı Kerim 600'lerde 7. yüzyılda vahyedilmeye başlıyor. Dolayısıyla o döneme kadar sahabiler 8-9 asır geçirmişler. O döneme kadar bir Bunlar değişim geçirmiş olabilir. 2. Müslümanlara onlar hakkında aktarılan bilgiler değişmiş olabilir. Ne kadar doğru olabilir ki? Ee, ya da bir grupta şöyle diyor e, Hz. Peygamber zamanında bilinen sabiiler yani böyle e, tabiri caizse iyi sabiilerdi hani ayet bunları gündeme aldığına göre bunların böyle çok yapsınacak adetleri, özellikleri yoktu diyorlar ama çok net bilmiyoruz. İslam yazarları birçok detay vermiş, bunların grupları ayırmış ee, ama farklı farklı şeyler söylemiş. Kimi demiş ki bundan yıldızlara tapar Kimi demiş ki işte bunlar burçlara tapar. Kimi de bunları çok monoteist, böyle temiz doğru bir inanç sahibi gibi sunmuş. Bir de şu mesele var. Şimdi mesela İmam-ı bu hanife Hanife ehli kitap kabul etmiş onları. Yanlış hatırlamıyorsam notlarım var ama geçen hafta almıştım o notları. İmam Yusuf ve Hazreti Muhammed, İmam Muhammed ile birlikte miydi? Öğrencileri mesela kabul etmemişler. Mesela bir dönem bir Abbasi Hanifesi bunların ehli kitap kabul etmemiş, zımmiyelik statüsünden çıkarmış, ceziye almamış ve İslam yönetiminin onları koruma garantisini vermemiş. Şimdi mesele burada. İslam yönetimi altında yaşıyorlar ve bu insanlar ehli kitap kabul edilmek isterler çok doğal olarak. Bu yüzden de biz belli bir dönemde insanların kendilerini sabihi diye adlandırdıklarını görüyoruz. Ayette geçiyor ya siz kimsiniz diye sormuş mesela Halife. Biz Sabileriz. Kur'an-ı Kerim'de geçen Sabileriz demiş Harranlılar. Halbuki öyle bir şey yok. O dönemde Harranlılar eski Grek dinine benzeyen çok tanrılı bir din, dine mensuplarmış. Ama bu ehli kitap zımmî korunan gayrimüslim statüsüne girmek için kendilerine Müslüman yöneticilere Sabîi diye tanıtmışlar. İşte bu Harranlı Sabiilerde bir fark var. Bugün gördüğümüz devam ede gelen Irak kökenli Sabiiler, geçmişte Harran'da yaşayan Sabiilerden farklılardı. Şimdi felsefe tarihli, İslam felsefesinde bu Harranlıların rolü çok önemlidir. Bilim adamları çıkarmıştır Harran okulu. Bir de bu tercüme hareketlerinde bir rol oynamıştır. Mesela Sabit İbn Kura, işte, e, e, onun oğlu e, Sinan İbn Sabit Evet, e, gibi önemli figürler, şeyler, sabiiler, harranlılar ve dinlerini değiştirmiyorlar. Halifenin sarayında önemli bir e, seviyeye rütbeye geliyorlar, ama iktidar etmişler Müslüman olmamışlar. O zaman bizim aklımızda şu soru geliyor: Bu harranlı sabiiler kimlerdi? Şimdi bununla bunun ilgili detaylı bilgiler, çalışmalar var. E, Tekrar demiş, inanç gününün doktora tezi var. E, İngilizce okuyabilenler için şey. E, The Knowledge of Life diye e, böyle şey edinebiliriz. İslam Kütüphanesi'nde var. Yavuk tutuyorum. E, hoca burada Harranlı Sabi'lerle bugün e, kendilerinden bahsettiğimiz Sabi'yi olarak bilinen grubun farkının çok üstünde duruyor. Mesela Harran'da işte o bilim adamlarını yetiştiren o Harran'da e, şey, gezegenlerin, yıldızların çok merkezde olduğu ama onlara tapınıldığı ee, birçok Tanrı'nın tasavvur edildiği bir e, din anlayışı görüyoruz. Yani bu detaylar var, farkları var. Mesela farklı uygulamaları var. İnsan kurbanı, kurbanı varmış bu anlayışta. Bunlar ta, belli bir dönemde sabihi olarak adlandırılır adlandırıla gelmişler. E, ama bugün anladığımız Sabi'yilerden farklılar demek istediğimiz o. tarihin bir döneminde öyle adlandırılmışlar. Bugün de karışabiliyor. Halbuki farklı uygulamaları var. Onlar politeisti. Onlarda gezegenler şeyler daha ön plandaydı. Sabihilerde daha ikinci plandalar. Ve özetle Sabihiler Irak kökende Irak'ta genelde yaşayan ama Filistin-Ürdün bölgesinde bir Yahudi grubunda ortaya çıkmış, vaftizi merkeze alan, daha sonra disiplinli bir hayatı öne süren bugün yaşayan insanlar. Şimdi şeyi çözemedik. Soracak olursanız ayet-i kerimede geçen sabiiler, işte bugün yaşayan sabiiler midir diye. E, hem İslam kaynaklarında işte farklı bilgiler var. Hem de e, bilemiyoruz. Bugün tanıdığımız sabiilerin Hz. Peygamber döneminde nasıl bilindiğini bilemiyoruz. Şimdi Asiye Hanım değinmişti. Aslında notlarıma bakarak şey yapmak isterim ben onu. E, Sabi'yi ismi nin açıklaması, etimolojik aç açıklamalarında mesela dönen yeni bir e, kendi uygulamalarını bırakıp başka bir uygulamaya, başka bir dine diyebiliriz. Geçen e, tabiri var. Bir şeyi terk edip yeni bir şeye başlayan. E, i̇şte kimi araştırmacılar e, kelimenin etimolojisini bu şekilde açıklamışlar. E, i̇şte Mekkelilerin Hazreti Peygamber'e Sabi'yi dediğine mesela kaynaklar aktarıyor. O zaman bu kelime biliniyordu. Sabiyelik ilgili bir şey biliyorlardı. Heh, bir de atlamayalım bir unsur var. Hz. İbrahim'in dini var mesela çok çok benzerlikler var. Bir Harran şeyi var orada, Hz. İbrahim'in vakit geçirdiği bir yer biliyorsunuz. Sonra Hz. İbrahim'le ilgili ayetleri düşünün, yıldızları, ayı, güneşi görüyor. E, bu üç unsur e, çok önemli sabiyilikte Acaba Hz. İbrahim'in takipçileri miydi sabiyiler sah Bu soru da sorulmuş. E, bizim Hanif diye bildiklerimiz bildiğimiz kişiler mi Sabi Bu soru sorulmuş. Ee, maalesef bu da çok açık değil. Mesela çok ilginç. Ben şimdi bir metin üzerinde çalışıyorum. Ee, 10. yüzyılda, işte 980'lerde falan Antakya'da e, Arapça bir tercüme yapılıyor. Eski Yunanca yazılmış bir eser Arapça'ya tercüme ediliyor. Bir Hristiyan tarafından yazılmış. Bu Hristiyan yazar, Diyor ki e, Grekler diyor eski Yunanlılar şunu şunu yapar. Ama bizim Antakya'daki tercümanımız e, e, Sabiiler diye çeviriyor Grekleri. E, şimdi bu bakıyoruz Allah Allah Yunan şey, Greklerle Sabiilerin ne alakası var? Araştırıp bakıyoruz ki o dönem e, 10. yüzyıl Arapçasında konuşmada mesela Sabiiler putperestlere verilen bir isim. E, bu Harran'daki samiyelere de uyuyor mesela. E, işte farklı farklı şeyler var. Bir dönem putperistler için kullanılmış. Bazı şeylerde de halifler için, Hz. İbrahim'in takipçileri için kullanılmış. E, diğerinden dönen anlamında kullanılmış. Hz. Peygamber'e söylenmiş. Mekkeliler ona o şekilde şey yapmışlar. Ee, ama özetle e, çok böyle net bir resim yok kafamızda, aklımızda, zihnimizde bildiğimiz şey bugün gördüğümüz sabiyilerin e, biraz farklı olduğu İslam kaynaklarında anlatılanlardan ne tam monoteist tek tanrılı diyebileceğimiz e, ne böyle putperest diyebileceğimiz, o da bir tamdır yani sabiler sah için e, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve sizin aklınızda sorular var mı? Ben en son bir notlarıma bakayım. Biraz vakit geçmişti ben bu dersi anlattıktan sonra. Unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Ee, biraz işte bu ilk dönem şey bizim Müslüman yazarlar nasıl anlamış? Orası biraz e, detaylı. Ama e, bugün genel kabul gören şey e, şu anda var olan e, sahabilerin Yahudi kökenli olduğu ve e, dinlerinin çok böyle şey, eski e, kadim bir din olduğu, mutlaka değişim geçirdiği, vecusilikten, Hristiyanlıktan, Babil ve Asur dinlerinden etkilendiği düşüncesi. E, mesela burada yazarımız tartışıyor işte Hanif mi, Hanifle Sabi' arasındaki farkı. Çünkü Hanif'te de mesela bir şeyden dönen başka bir şeyi e, kucaklayan, başka bir şeyi benimseyen anlamı var. E, i̇şte Mekke döneminde Putiperez Arapların Hazreti Peygamber için Sabi'yi kelimesini kullandığını biliyoruz. Mesela e, bir tane şey bize aktarıyor bir es ilk dönem yazarı e, Hazreti Peygamber ve ashabına bunlar Sabi'yilerdir demişler. Çünkü e, bu da güzel bir şey hatırlayalım. Şimdi Hazreti Peygamber döneminde yaşayan Mekkeliler Sabi'yi diyor onlara. Çünkü şunu biliyorlarmış. Elimizdeki kaynaklar onu gösteriyor. Sabi'yilerin La ilahe illallah dediğini düşünüyorlarmış. Yani sadece bir Allah, Allah var ondan başkası yoktur. E, Muhammed de böyle dedi. O zaman da Sabi'yidir diye adlandırmışlar. E, şimdi e, burada işler karışıyor. Yani alt, 7. yüzyıl 6. yüzyılda Mekke'de işte 600'lerde, 500 küsürlerde Mekkeliler, Sabi'leri La ilahe illallah diyen bir grup olarak tanıyorsa onlar o zaman tek tanrılıydı. Moneteistti. Nereden çıktı bu iki tanrı? Ee, ya da işte Hazreti Peygamber için o Sabi'yi oldu diye mesela aktarımlar var. Ee, bu hep kelimelik kökeninde dair şeyler ama bugün e, kabul gören şey onların bu vaftiz anlayışından dolayı Sabi'a kökünden geldiği söyleniyor. Bir de mesele şu, Harran'da da yine gnostik bir e, grup vardı. Bunlar kendilerini Sabiye olarak adlandırmışlardı. İşler burada karıştı. E, metninde de gördüğünüz gibi e, Kur'an ve Sabiye'ler meselesi sizin ünitenize dahil değil. Çıkmaz orada bir panik yapmayalım. E, metnimizin anlattığı şekliyle, sabidir genel hatlarıyla bilelim. Ee, bugün yaşadıklarını bilelim. Özel ilgi duyanlar için. Tekrar bu e, internette araştırmayı tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında sormak istediğiniz bir, şeyler, bir şey var mı arkadaşlar? 8 dakikamız var. Bugün e, hızlı gittik. İslam'ı anlatmadık. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir bakayım. Değilmemiz gereken bir şey var mı? Bizlerin bilmeyeceği. Daha önce bakmıştım metni ama eee Heh, tamam, P e, kitaplara imandan bahsederken Hristiyanlığa değinmiş, Hristiyanlık da nereden çıktı diyecektim. Özetimize gelelim, sorularımızda ne var bakalım? E, ben size bir daha şey yapayım. Gnostik derken neyi kastediyorduk? Aklına gelen bir katılımcımız yazabilir mi? Yani bu e, mezosilik, e, maniheizm, sabilik bunların bir derdi vardı. Hristiyanlık, Yehudilik ve İslam'dan farklı olarak bir şey diyordu bunlar. Yani bu dinde e, mistik bir şey var. Gnosis bilgi demiştik. Bir bilinen bilgi. Bir bilgi vardı? Gizli bilgi. Buna sahip olmak derdindeler mi? Evet Asya Hanım kendini feda etti. Bakalım Asya Hanım sizden dinleyelim. Ama herhalde vaktimiz yetmeyecek. Ses açma şeyini. Evet herkes sahip olamıyor. Çok güzel. Böyle gizli şey bir anlam veriyorlar. Gnostik dinler. Bir de ne önemliydi? Kötülük. İnsan anlayışı. insanın neyi önemli? İnsanın neyle ilgileniyor bunlar? İnsanın sonu ama ne diyoruz biz ona? Ne kelimesi diyoruz? İnsanın bir şeyi. Derdi hep o. K ile başlıyor. Kurtuluşu, tamam kurtuluşu derdindeler. Kötülük problemini çözmeye çalışıyorlar. Hristiyanlık da falan çok önemlidir. Bakmayın bizim e, dinimizde bunun açık ve net olmasına. Yani bizim için allah Teala kötülüğü yaratır. Neden o yaratmasın ki? Her şeyin yaratıcısı odur. Bizim için bir problem değil. E, bu hem maddi kötü, hem şeytan olabilir. Şeytan da onun kulu. Hem e, cinler onun kulu. Kötü, kötü niyetli iman etmeyen cinler, hem de insanın vesvesesi, insanın kötü düşünceleri e, de allah Teala tarafından yaratılmıştır. E, biz yani bunun şey olduğunu, bir imtihan olduğunu düşünüyoruz. E, ama ayrı bir varlık olduğunu, tamam şeytanın, cinlerin kesinlikle ayrı varlıkları var. Ontolojik olarak onlar başka varlıklar. Ama insanın içindeki kötülüğe sevk eden düşüncelerin, hislerin, vesveselerin bir e, Ruhumuzdan bizden ayrı bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Sürekli birlikteyiz ama sürekli onu terbiye etmeliyiz. Böyle dengeli bir hayat şey yapıyoruz. Bir de biz yani Allah her şeye kadirdir, her şeyi bilendir. Savaşlar oluyorsa, ölümler oluyorsa bunda bir hikmet vardır diye düşünüyoruz. Yani biz Rabbül Alemin'i bir şeylerden soyutlayalım, o çok iyidir, ona kötülük bulaştırmayalım. E, demeye haddini görmüyoruz kendimizde. E, ama bu çok böyle bugün özellikle günümüz Hristiyanlar için önemlidir. Yani siz mesela İngiltere'de falan çok deist insan vardır. Şey diyorlar. E, tamam bir tanrı var, alemi yaratan eden. E, ama orada tıkanık kalıyorlar. ya Tamam o zaman da diyorlar bu tanrı neden, hani neden bu savaşlar oldu? Avrupa halkı 2. Dünya Savaşı'ndan falan çok etkilenmiş yani hala onların Binalarında bomba izleri vardır. Çok açlık, çok sefalet çekmişler. Şimdiki yaşlı nesil o zaman çocukmuş İkinci Dünya Savaşı'nda. Ee, onlar çok etkilenmişler bundan. Yani o zaman savaş niye var, o zaman o niye var, bu niye var diye soruyorlar. Bunu e, bir tek Tanrı'nın e, merhametiyle, şefkatiyle bağdaştıramıyorlar. O dönem işte özellikle ahir zaman anlayışı olan orta dua dinlerinde böyle bir kötülüğe çözüm bulmaya çalışmışlar. Bir mücadele öngörmüşler. Mesih'i mesela, Mesih bu iyi ve kötü savaşını bitirmek için gelecektir demişler. Bu şekilde yani bir de şu aklımıza olsun tekrar edelim. Birebir gidip bu insanlarla konuşmuyoruz ama söyleyenlerden biliyoruz. Bu dinlerin modern mensupları, modern hayattaki takipçileri bunları daha sembolik olarak anlıyor. Yani ee, kalkıp da işte bugün ya da şu duamı kötülük tanrısına yapayım diyen bir mecusi yok, ee, bir sabi'yi yok. Maniheizm ee, biliyorsunuz yok oldu bir grup, bir anlayış olarak. Sadece biz düşüncelerde ağacıyoruz, şu düşüncede maniheiz bir unsur var ee, falan diyoruz. Şimdi bu mezopotamya, gnostik ve dualist dinleri bitirmiş olduk. Hristiyanlık e, orta doğu dinleriyle bitirdik tabiri caizse e, çok net göremiyorum ama Hinduizmle devam ediyor olsa gerek haftaya Hinduizmle görüşeceğiz e, devam edeceğiz haftaya ben burada yokum telafiyi de o hafta yapamıyoruz dolayısıyla e, 20'siyle başlayan hafta iki ders yapmak durumundayız ha, haber dairesiz e, şey yaparız içeriğinden Murat Bey bizleri bilgilendirir. Bunlara diyecekler müsaadenizi isteyeyim. Sorusu olan var mı? Sınavınızı oluyorsunuz herhalde. Benim hiç bir bilgim yok sınavla ilgili. Ee, onun dışında benim bugünle kalkma başka bir şey gelmiyor. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sınavlarınızda. İstediğiniz saatte olabiliyorsunuz. Tamam, o da güzelmiş. Ben böyle 12-12 buçuk 12 arası bir şey gördüm benim listemde. Yaklaşık 150 kişi girecek galiba. Ee, onun dışında bir şey bilmiyorum. Soruları da bilmiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah hafta değil, öbür hafta görüşürüz. Herkes girerse mi? Doğru. Evet. İşte öğreniyorum ben de şey, bilmiyorum detayları. <gülüyor> Doğrudur. Girip şey yapıyorsunuz. Finallerde herhalde şey. Ya yani Benim bir listem var sizin grubunuz. C grubu diye. 152 kişi sanırım sınav şeyi pazartesi dün için 12-12.20 falan yazıyordu. Belki ortalama bir şey yazmışlardır. Ee, yani iyiyse benim hani öğrenci şeyimde öyle bir grup çıkıyor. Sorarız arkadaşlar. Bizim okuldaki koordinatörü sorarız. Önemli olan sizin girmeniz zaten. Benim hani bu dönemde yapabilecek bir şeyim yok. Ee, filalleriniz daha önemli sanırım. Ee, i̇nşallah şey olur e, Diler başarılı olursunuz zaten Siz Hepinize kolay gelsin e, Hafta edin öbür hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olun Güle güle